Euzubillahimineşşeytanirracim istene rahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve man sarı ala nehjihi ve men ettebahu bi ahsan la yevm edil. Amma valli. Amma valli. Abi okun inşallah. Biraz sessin inşallah. Sıratı müstokim. Dost doğru yol. Soru 197. Yüce Allah subhanahu ve teala'nın bize izlemeyi emredip Başkasına uymayı yasakladığı sırat-ı müstakim. Dost doğru yolun ma mahiyeti nedir? Şimdi mahiyetine geçmeden, yani içeriğine, önemine, ehemmiyete, keyfiyetine geçmeden önce e, şunu belirtmekte fayda var. Allah diyor ki, وَهَذَا صَرَاطِ مُسْتَقِيمَ Bu benim dost doğru yolumdur. فَتَّبِيَوْا Ona tabi olan. وَلَا تَتَّبِيَا سُبُول Ama diğer yollara tabi olmayın. Bu ayette bir nokta var. Allah kendi doğru yolundan bahsederken tekil bir kelime olan هذا sıratı müstakime. Bu benim dost doğru yolum. Yollarım değil. Yolum diyor. Sonra da ona tabi olmayı emrettikten sonra diğer yollara uymayın. Bak bu da cemii çoğu. çoğul. Tıpkı tağutla alakalı olan ayette olduğu gibi Allah veliyyüllezine amanu yukrecihum mine zulümatiyle nûr. Allah iman edenlerin dostudur, karanlıklardan aydınlığa çıkartır, değil karanlıklardan aydınlıklara çıkartır. Çünkü aydınlık bir tanedir, doğru yol bir tanedir. Bunun, bu manada destekleyen çok şer'i nas var. İşte سَتَفْتَرَ فُمْمَةَ عَلٰى ثَلَاثَ وَسَبْعَيْنَ فَرْكَ كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلَّا İşte ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, hepsi cehennemdedir, bir fırka müstesna diyor mesela, öyle değil mi? Dolayısıyla Baktığımız zaman bu üç tane okuduğumuz NASA, her birinde sırat-ı bir tane anlatılmış ama batıllar çoklu anlatılmış. Çünkü batılın çok farklı jenerasyonları var ama doğru, hak bir tane. İşte o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Cibril'den öğrendiği şey, daha sonra talebeleri sahabe emanet bıraktığı şey, onun adı sünnet. Sünnet yol demektir zaten, sırat-ı eşittir, sünnettir. Sünnet gidilen yol demektir, doğru yol odur. O sahabenin üzerinde olduğu yoldur. Sahabenin sonrakilerine miras bıraktığı şeydir. Ama insanlar her şeyde olduğu gibi ki bu eşyanın tabiatında var. Siz işte şuraya bir içeceği koyduğunuzda belli bir zaman sonra bozulmaya başlar. Siz oraya bir yiyecek koyduğunuzda belli bir zaman sonra bozulmaya başlar. En geç bozulan madde yiyecekler arasında baldır. O bile uzun bir dönem sonra artık belli bir müddetten sonra artık bozulmaya başlar. Plastik, işte naylon en geç Yok olan maddeler. Bunlar bile zamanla hep ne oluyorlar? Bir zamanın geçmesiyle beraber dejenerasyona, yani bir değişime uğruyorlar. Bu Allah'ın eşyanın üzerine yazmış olduğu bir kanun. Bu bir, olmazsa olmaz. Dolayısıyla peygamberin sahabeye bıraktığı yoldan sonra eşyanın kendisinde var ya değişme şeyi. insanlar bu doğru yolu değiştirmeye başladılar. Neyle? Neyle? Gerek eksiklikler, gerek fazlalıklarla. İşte bu eksiklik ve fazlalık olan her şeyin genel adı bidat. Eksiklik ve fazlalık olan her şeyin genel adı bidat. O yüzden öyle bidatlar var tabi sahibini dinden çıkartır, <gülüyor> öyle bidatlar var sahibini dinden çıkarmaz ama bidatların hepsi kötü pislik şeylerdir. İmam Berbani'nin üstünde de dediği gibi hiçbir küçük bidat olmasın ki o büyüyüp sahibini dinden çıkarmış olmayı versin. Ve selef gene birçok ee, Seleften gelen nakillerin toplandığı ilim ehlinin kitaplarına bakıldığı zaman demişlerdir ki biz hiçbir bidatçı görmeyelim ki ömrünün sonuna doğru küfre düşmüş olmasın. Yani o yüzden gerek fazlalık gerek eksiklik sünnete yapılan her türlü küçük dahi olsa muhalefet insanı Allah korusun dinden çıkartır. Bunun vakada çok örneği var işte bir, bir tane delinin biri kuyuya taş atıyor. Kır kakalı çıkartamıyor. Adam biri işte cehalet mazerettir diyor. Kimse hiç bakmıyor Allah'ın kitabına. Gerçekten Allah'ın kitabına cehalet mazeret mi değil mi? Resulullah sünnetine bakmıyor gerçekten cehalet mazeret mi değil mi? Netice itibariyle bir tanesi bir bidat ihtiyaç ediyor. O bidattan ne çıkıyor? Artık bütün kafirleri Müslüman yapmak çıkıyor, dost edinmek çıkıyor. Çıkıyor da çıkıyor. Bak bir bidat pis bir yerden başladı ta nereye gitti? İnsanı dinden çıkartacak boyuta kadar ulaştı. Dolayısıyla eee Resulullah hadis-i şeriftir. Bid'atten bahsederken Aleyhissalatu vesselam fe inne e, fe inne kulle bid'atin ediyor. Bütün bidatta sapıklıktır. Zaten burada onun bir ifadesi var. Günümüzün başka bir bid'atı. Bid'ate hasene ifadesinin de olmadığını açık delilidir. Bid'atın iyisi kötüsü olmaz çünkü Resulullah fe inne kulle bid'ah her bid'at sapıklıktır diyor. Yani iyisi kötüsü gibi tefrik, kötü bidat kötülür gibi bir ifade yok. Bu da sonraki dönemde çıkmış başka bir bidattır. Yani Tabii bidatları saymaya kalkmak mümkün değil. Kitaplar, yani ilim ehlinin bugüne kadar tasnif etmiş olduğu kitaplarda binlerce bidat fikir, binlerce bidat itikat, binlerce bidat fiil anlatılmış. Bunların kimisi dinden çıkartan, kimisi dinler çıkarmayan. Ama bunların özetle tek ortak tarafı sünnet, doğru yolan olan, olan sırat-ı müstakime bu halifetin içerisine dahil olmasıdır. Şimdi bunu anlatacak mahiyetini de bu, bu sırat-ı Evet. Cevap O, Yüce Allah Süleyman'ın <gülüyor> Resulleriyle gönderdiği kitaplarında indirdiği İslam dinidir. Kimseden ondan başkasını kabul etmez. Ancak o yolu izleyenler kurtulabilir. Ondan başka bir yol izleyenler karşılarında dağınık yollar görür ve Teprikiye düşerler. Yüce Allahü ve Teala şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz ki bu benim dost doğru yolumdur. O halde ona oyun. Başka yollara uymayın. Sonra sizi onun yolundan ayırırlar. Enam 153. Bir hadise de şöyle buyurmakdadır. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem eliyle bir çizgi çizdi. Sonra da şöyle buyurdu. İşte bu Allahü ve Teala'nın dost doğru yoldur. Sağında ve solunda da birçok çizgiler çizdikten sonra şöyle buyurdu. Bu yolların her birisinin üzerinde mutlaka o yolu izlemeye davet eden bir şeytan vardır. Sonra da Yüce Allah'ın şüphesiz ki bu benim dost doğru yolumdur. O halde ona uyun. Başka yollara uymayın. Sonra sizi onun yolundan ayırırlar. Enam 153. Ayetini okudu. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Yüce Allah subhanehu ve teâlâ dosdoğru bir yolu misal verdi. Bu yolun her iki tarafından açık kapıları bulunan birer sur vardır. Kapıların üzerinde indirilmiş perdeler vardır. Yolun kapısı üzerinde de şöyle diyen bir davetçi bulunmaktadır. Ey insanlar hep birlikte dosdoğru yola giriniz ayrılığa düşmeyiniz. Sıratın üstünde de bir davetçi vardır. İnsan o diğer kapılardan herhangi birisini açmak istedi mi ona şöyle der. Yazık sana o kapıyı açma. Eğer onu açarsan oradan girersin. İşte bu örnekteki dost yol İslam'dır. Resulullah aleyhissalatü vesselam kelimdir. cevamül kelimdir. <gülüyor> bu iti yani cevamül kelimdir hadiste. Bana cevamül kelim verildi. Ne demektir o? Az kelimeyle, az cümle kurmakla çok şey ifade etmek. Zaten Allah subhanahu ve bu konuda zaten sonsuz hikmet sahibi söylediği her şey hikmetle olan boş konuşmayan haşa Öyle bir ila. Konuştuğu her kelimede onlarca mana var. Akleden, akıl sahipleri için. Resulullah da onun e, seçilmiş kullarından olduğu için aleyhissalatü vesselam. O da keza böyle. İşte insan da onların yoluna ne kadar uyarsa artık onun konuşması da o şekilde hikmetli olacaktır. Az ve çok şeyler anlatacaktır. Şimdi bu hadise baktığımız zaman bu hadisin benzeri başka bir hadiste daha görülüyor. Diyor. Sizinle benim misali bir ateş yanıyor ve o ateşin etrafına sinekler geliyor. Bir adam da o ateşe sinekler girmesin, yanmasın diye o sinekleri kovalıyor ateşin etrafında. Ne kadar kovalasa da onlar gene girmeye çalışıyorlar. İşte diyor sizinle benim misalim budur. Hani aynı misalde olduğu gibi Resulullah dikkat edin benzetmesini alıyorsam diyor ki dost doğru bir yol var. Sağında, solunda kapılar var. Zaten önceki hadiste de yere hatta hat e, hattan bir yol çizmişti İbn-i Mesut hadisinde anlatıyor. Bir yol çizdi sonra kenarına paralel yollar çizdi böyle. Bir sağa bir soluna e, o yollardan çıkan farklı yollar çizdi. İşte bu yolların başında şeytanlar oturuyor. Aslında o kapılar şeytanlardır, bidatlardır. Şeytanların ihtas ettiği aslında kökenli ve aslı Kur'an'a ve sünnete vahye dayanmıyor insan nefsine, hevaya, şeytan vesvesine dayanan bidatlardır. Bunlardan insan kapıyı açıp girdiği anda helak olmuştur ki Selef birçok ilimehli ehli kitabında nakleder şunu söylediler. Nice bidatçılar bidata daldılar. Bidata daldıktan sonra ihlasa yapıştılar da o bidattan çıkamadılar. Böyle pis bir şeydir yani. İhlasa sarılmalarına rağmen o bidat onları helak etti çıkamadılar. Netice itibariyle sürekli şeytanlar o kapıları açacaklar ve insanları bidata çağıracaklar. Bir de onun şerli şu. Düşünün ki bir topluluk var, yüz bin kişi gidiyorlar. Başı sonu belli değil. Sadece önde kalabalığın gittiği yere bakıyorsunuz. Bunu birçok kez hayatınızda yaşamışsınızdır kalabalıklarda. Bir tane sivri zeka, yolda dümdüz gidiyorken kapıyı açsa, kapıdan girse, yanındaki üç tanesi de ona tabi olup girse, arkadakiler bilmez ki yol saptı, arka grup koptu, bunu bilmezler o kalabalığın en arkasındakiler. Öndekiler sağa döndüğü için onlar da zannedecek ki baştaki ilk imam sağdan dönmüştü, oradan dönecekler. Zannedecekler doğru yolda yürüyorlar. O yüzden bidatın pisliği var. Ve o yüzden Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın müşriklerin sözlerini naklederken diyor ki, Müşrikler, biz diyorlar babalarız satmış bir kavim, biz onları peşinden gidiyoruz diyorlar. Babalarımız şirk koşmuştu, babalarımız cehalete düşüp şirke bulaşmışlardı. Biz de onların eserleri, izleri arkasından takip ediyoruz Bak aynı misalini verdiğim örnekte olduğu gibi. Yani bir tane sivri zeka kapıyı açıyor, kapıdan geçiyor. Artık arkadakilerden akledene kadar, yolun yanlış olduğunu anlayana kadar iş işten geçmiş oluyor. Zaten yoldan sapmış oluyorlar. İşte bidat böyle bir pislik. Kapısı açılan böyle bir pislik. Dolayısıyla Allah bizi bunun büyüğünden küçüğünden her birinden muhafaza edesin. Az önce dediğim gibi bidat sünnet yoluna yapılan ister büyük olsun ister küçük olsun bütün muhalefetlerin genel alınır. Evet, devam. Etrafındaki surlar Allah subhanahu ve teâlâ'nın hırhları, açık kapılar, Allah'ın haram kıldıklarıdır. Yolun başındaki davetçi Allah subhanahu ve teâlâ'nın kitabı. Yolun üstündeki davetçi ise her müslümanın kalbinde bulunan Allah subhanahu ve teâlâ'nın öğ öğütçüsüdür. Şimdi burada tabii gene ince bir mesaj var Rasulullah sallallahu aleyhi ve Yol Kur'an'ın yolu diyor aleyhissalâtu vesselâm ama o yolda götürecek olan bir nur lazım. Işık lazım. Niye yol karanlık olur yani yoksa? Hatta o fitne döneminde Ammar bin Yasir çıkıp insanlara hutbe verdiği zaman diyor insanların misali şudur diyor. Biz diyor çölde yürüyorken bir toz yani çöl fırtınası çöktü üzerimize. Biz normalde doğru yolda gidiyorduk. O karartı çökünce ihtilaf ettik diyor. Bir grup dediler ilerleyelim bir grup dediler kalalım. Biz kaldık yerimizde, ilerleyenler sonra bulut kalktığında bir baktılar ki onlar da ayrılmışlar. Yani normalde hani bir yol tutturacaklardı zaten toplu olarak saptılar ama hepsi de aynı yolda kalmamışlar. Hepsi de farklı yollara gitmişler. O yüzden Şeyh zaten hani bidat anlatırken ilk girişte dedi ki Bidat başka Bidatları doğurur beraberinde. Başka Bidatları getirir beraberinde ki zaten bunun hani vakı örnekleri kitabında kitaplarında doludur yani. Bir tanesi bir bidat başlatıyor. Mürciye'nin işte ameli imandan ayırmasıyla. Taha bu nereye kadar varıyor? Cehmiye'nin bidatına kadar varıyor. İman Allah'ı bilmektir diyorlar. E o zaman iblis de biliyor. İblis de Müslüman. Öyle bir mezhebe çıkıyorlar yani. Netice itibariyle hiçbir pislik olmasın ki bidat. Başlangıcı küçük olsun veya büyük olsun fark etmez. Netice itibariyle kulu sonunda ne yapmıştır? İslam dairesinden, İslam dininden dışarı çıkarmıştır. Devam. Soru 198. Bu dost doğru yolu izlemek ve ondan uzaklaşmaktan kurtulmak ne ile mümkün olabilir? Cevap. Bu ancak kitap ve sünnete sımsıkı sarılmak, onların gösterdikleri yolda yürümek, onların sınır çizdikleri yerde durup o sınırları aşmamakla mümkün olur. Yani burada esas şu, Kur'an ve sünnetin dışında çok fazla çıkmamak. İlim ehlinin kitapları vardır, alimlerin kitapları vardır, düşünce kitapları vardır. Hep bak bu kitapların çıktığı kaynak bir tanedir. Allah'ın kitabıdır ve Resulü'nün sünnetidir. Bu iki esasdan insan ayrılır da bunlara dalarsa o zaman bunlara e, yani gerektiği önemi vermesi gerekirken diğerlerine verecektir. Anlaması gereken mesajı bırakıp hata edebilecek mesajları düşünmekle kafayı yoracaktır. yani. E sonuçta insandır, beşerdir. Bunlar da hata yapabilirler. Bunlar üzerinde çok fazla kafa yormaktansa esas olan Kur'an-ı Kerim'i okumak ve sünneti okumak olması lazım. Diyeceksiniz ki yani biz hep bugüne kadar anlatıyoruz ki sahabenin anlayışı üzere ki bunlar ile ı kitaplarında var. Yani o zaman bugünkü bidatçıların dediği gibi elimize Kur'an alalım, okuyalım, ne anlıyorsak dinleyelim. Yok onu söylemiyoruz. Mesela Ebu'l-Ferac İbnü'l-Cevzi onun işte menakıbi anlatılır, hayatı anlatılır. Hafta her hafta hatim bitirirmiş mesela. Hani selef'in, geçmiş salihlerin Allah'ın kitabını okumak noktasındaki gayretlerini anlatabilmek için bir örnek bu. Sadece o da değil tabi sahabeden yani öyle mübalalı rivayetler var tabiinden işte bir günde, iki günde, üç günde Kur'an'ı hatmedenler var. Öyle yapışan insanlar Kur'an'ın mesajını anlayabilirler. Çünkü defalarca ayetleri okuyorlar, defalarca her okuduklarında ayrı bir incelik, ayrı bir fıkıh görüyorlar, ayrı bir fıkıhla karşılaşıyorlar. Biz bile öyle yani okuduğumuz bir ayeti defalarca defalarca okuyoruz, her sene okuduğumuzda farklı mesajlar algılıyoruz o ayeti kerimeden. O yüzden o bidatlardan ari olup, hali olup, onlardan ayrılır. Sadece Sünnet'in gösterdiği yolda Sırât takımda ilerleyebilmek için çok fazla Kur'an'ı ve sünneti mutaleh edip okumak gerekiyor. Bu olmazsa olmaz yoksa kul sapacak bu yoldan. Yani ana kitabı unutmamak, ana sözleri tefekkür etmemek lazım. Yani en basit örneğini söyleyeyim. Yani insanlar kafaları patlatıyorlar, cialet, mazeret mi değil mi diye. O alim burada bunu mu kastetmiş, bu bunu mu kastetmiş? Bu kadar düşünceyle Kur'an okusalar görecekler zaten. Kur'an-ı Kerim'de var mı? Yani bu alimler de bu yorumu Kur'an-ı Kerim'den yapmışlar netice itibariyle. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette işte cehennemde sapanlarla saptıranların olduğu müşriklerin babalarına tabi oldukları, işte onların babalarını taklit ettikleri, buna rağmen kafir bir müşrik ismini aldıkları yani insan birazcık Kur'an'ı bu noktada tefekkür etse zaten bu bidattan fali olacak. Dolayısıyla e, temel çözüm olarak bidatlardan kurtulmaya şey Kur'an'ı ve sünneti bol bol okumaya getirmiş, çıkarmış. Allah subhanahu wa ta'ala bizi Kur'an'la yaşayan kişilerden kılsın. Evet. Bu yolla gerçek manasıyla Allah subhanahu wa ta'ala edilmiş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sağlıklı bir şekilde izlenmiş olacak. Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birliktedirler. Onlar ne iyi, ne iyi arkadaştırlar. Nisa 69. Burada etrafta bir şekilde söz konusu edilen kendilerine nimet verilmiş kimseler, Yüce Allah Subhane ve Teala'nın Fatiha suresinde sıratı, dost doğru yolu kendilerine izafe ettiği şu buyruğunda söz edilen kimselerdir. Hidayet eylemizi dost doğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna gazaba uğrayanların ve yolunu saptıranlarınkine değil. Fatiha 5.7 Bu ayetlerin tefsiri de meşhur malum her Müslümanın yanında. Gazabı uğruyanlar Yahudiler, Yahudiler satmış olanlar da Hristiyanlar. Çünkü Hristiyanlar amel edip ilmi terk ettiler. Yahudiler de ilimle, talimle uğraşıp ameli terk ettiler. Nitekim Resulullah'ın dediği hak o gerçekleşecek. Aleyhisselatü Vesselam eğer onlar kelerin deliğine girseler, siz de gireceksiniz diyor. Bu ümmetten de onların batını takip edenler çıkacak ki vakada öyle. Ya yani Bir grup insan var, ilim okuyorlar, ameli terk etmişler. Bir grup var, amel ediyorlar, ilmi terk etmişler. Bundan sapan ve e, kendilerine gazap edilmiş insanlar. Bunların bu bidatları da Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Mesela ruhbanlığı anlatırken Allah hadis süresinde diyor ki, biz zaten onlara diyor ruhbanlığı yazmamıştık. Onlar bidat çıkardılar ona bile sadık kalmadılar diyor. Kendi çıkardıkları bidata bile sadık kalmadılar. Ya bugünkü bu toplum yani din adına mevlid kandili çıkarmış, bilmem ne kandili çıkarmış. Maçla mı hiç kimse kandili takmıyor. Yani maç öncedir yani onlar için mesela. Hani bir şey zaten bir pislik çıkardınız bari hani sözünüzde sadık olun, ona mesela sahip çıkın o da yok. Çünkü Hristiyanlar da aynısını yapmışlardı. Ha, bu ayetin manası şu değildir, o zaman bidat çıkardıysalar, amel ederseler, ecirleri vardı gibi mantık değil. Zaten pis bir şeydi, o pislik onları dinsizliğe götürdü. Zaten böyle bir dönem sonra ruhbanlık nedir? İnsanın tek başına ibadete çekilmesidir. Resulullah ne diyor? Tek kişi şeytanla beraberdir, öyle değil mi Aleyhisselatü Vesselam? Şeytan ne yapmaya başlıyor ondan sonra? Gelip konuşmaya başlıyor, rüyada gelip ona hitap etmeye başlıyor. ...görünmeye başlıyor buna şeytan... ...şeytanın böyle yaptığı işler malumdur... ...Kur'an sünnet aslarında birçok kıssa vardır... bununla alakalı... ...işte iki mücahidin kız kardeşlerine... ...bir tane rahibe teslim etmesi kıssası... ...meşhurdur İsrailoğullarında... ...bir ibadet eden insanın... ...normalde çok ısrar diyorlar... ...o biliyor fitnedir bu, istemiyor... ...yani öyle böyle ikna ediyorlar... ...kızı bırakıyorlar, kıza o da veriyor... ...götürün diyor orada kalsın... ...yanıma getirmeyin falan ama tek çekilmiş... Orada işte şeytan görünüyor, kendine secde ettirip kafir öldürüyor mesela. Hani şeytan buna benzer şeyler yaptırabiliyor. Bugün Muheddin i̇bn arabinin Arabi'nin, Etta'inin işte ortaya attığı vahdedi vücut inancı yeni çıkmış bir şey değildi ki. Hristiyanlığın bir mezhebiydi zaten. Onlar da rahipler ibadeti tek başına çekile çekile hep ibadet yapa yapa. insanlar şöyle bir olgu vardır, insan ibadetine güvenir. Zaten diyor Abdullah etni Mübarek, şeytan şu üç şeyden biriyle insana galip gelmiştir. Bir tanesi insan yaptığı ameli yeterli görünce. Şimdi hiç günah işlemiyorsun zahirde, hep itaat, itaat, itaat. Adam kendini evliya zannetmeye başlıyor. Uçtuğunu zannediyor. Ondan sonra Allah'a yakınlaştığını zannediyor. Ondan sonra artık şeytan şey atmaya başlıyor, oynamaya başlıyor. Ondan sonra ilahlık iddiası işte. Rahman'da haşa yok olmak iddiası başlıyor. İşte bu bidatın vardığı yer en sonki pisliği yani. Dolayısıyla büyük küçük iyi kötü demeden her birinden sakınmak gerekiyor ki sünnete yapışmak gerekiyor ki Allah bizi kurtarsın, helak olmayalım. Onun için de bir şey delil gelene kadar tavakkuf esastır. Usulü fıkıh kardeşidir ki ibadetlerde asıl olan haramlıktır ta ki o ibadeti yapmayı emreden bir nas gelene kadar. Esas olan tavakkuftur. Yani basit bir yaşadığım bir şeyi anlatayım. Bir tane cenaze defnediyoruz. 200 kişi var böyle. Ben yani, kabre şey konacak mı, konmayacak mı? Tahta konacak mı, konmayacak mı? İşte direkt toprak ölünün üstüne mi atılacak yoksa tahta mı koyacağız? Bir tanesi dersin memleket meselesi iman küfür dairesinden şeyden çıkıyoruz sanki iman dairesinden. Diyor tahta koymazsak olmaz. Yani niye olmaz? E öyle olması lazım. Nereden biliyorsun? Cahiliye'den toplum örf anlatmış. Dedim 200 tane Müslüman var. Delil bilen var mı bunu emreden? Yok. Bu ibadet mi? E, ibadet yani, gömmek nasıl, kafamıza göre mi gömüyoruz insanlar? Abdest aldırması, kefenlenmesi, hepsi Resulullah'ın öğrettiği şekilde. Delil yoksa tavakuf esastır, üzerine atın toprağa dedim, kapatın. Elhamdülillah sonra da meseleye baktık, hani fıkıh kitaplarından, ilim, ilim kitaplarından. Allah'a hani sahabeden kendisine bu tarz tahta konulmamasını vasiyet eden 2-3 tane sahabe var. Bir tanesi de konmasını vasiyet etmiş. Yani mesela filaf-i ilmehli burada ihtilaf etmişler. Kimileri koymayı müstahap görmüş, kimileri koymayı kerih görmüşler ama netice itibariyle burada bir esas önemli. O esas da şu, eğer ibadeti emreden binası yoksa tavakkuf esastır. Hata desek affedilmiştir. Ama kafamızdan bir şey çıkardığımız zaman, yani toplum bize öğrettiğinden, kendi nefsimizin, hevabımızın bize vesvese verdiği şeyden, bir pislik atacağız ortaya. Biz belki sonra okuyup doğrusunu göreceğiz ama o gün bizi orada görenler bunu meşru zannedecek. Ondan sonra onlar onlara, onlar başkalarına, onlar da başkalarına bidat alıp başını gidip büyüyecek artık yani. Ondan sonra bir bakacaksınız ki farklı bir din artık ortaya çıkmış. Dolayısıyla ilim ehli Allah hepsine rahmet etsin. Bu kaideyi koymuşlar ki insanlar bidatlara ihtiyac etmesinler. İbadette esas olan haramlıktır. Ta ki ona emin edecek bir şer'i deli gelene kadar. insan dinin bütün işlerinde gerek itikatta gerek amellerde ve sözlerde delil gelene kadar sukut ederse dinini bütün bidatlardan korur. Ama delil gelmeden insan hevasından konuşursa, <gülüyor> hevadan konuştuğu için ki zaten bidat ehline ne deniyor? Ehlil ehva diyorlar. Heva ehli diyorlar. Niye? Yani mesnedi Kur'an ve sünnet değil. Hevadan konuşuyor. Kendi nefsinden çıkarmış. Ya şeytanın vesvese vermiş, ya nefsi vesvese vermiş, ya etraftan dolduğu bilgilerle konuşmuş. Bir şey atmış ortaya, dine bir ziyadelik yapmış. Ondan sonra elli tane akıllı onu çıkarmak için uğraşıyorlar. Allah muhafaza etsin. O yüzden bilmediğimize sukut edeceğiz ki dine bir yeni da biz eklemeyelim. Zaten binlercesi bu kadar zaman içerisinde eklenmiş bu dine. Evet. Kulun üzerinde onun sıratı müstakime dost oryola iletilmesinden... Ve sapık yollardan uzak tutulmasından daha büyük bir nimet olamaz. Peygamber aleyhissalâtu Vesselam da ümmetini şu buyruğunda ifade ettiği gibi bu yol üzerinde bırakıp dünyadan ayrılmıştır. Ben sizleri apaydınlık, e, aydınlık yol üzerinde bıraktım. Onun gecesi gündüzü gibidir. Benden sonra bu yoldan ancak helak olan bir kimse uzaklaşır. Şimdi bu hadiste de derin fakırlar var. Gecesi gündüz gibidir diyor. Yani gece karanlık bir şey, insanın bir eşya birbirinden seçemediği bir vakit. Orada aydınlık olması demek yani yolun açıklığının ifade edilmesi demek burada. Bunun çok örneği var. Kur'an-ı Kerim'de çok benzetmesi var. Mesela Allah Sübhanu Teala diyor "Ey iman edenler Allah'tan korkun. Allah size karanlıklarda yürüyeceğiniz bir nur versin. Bir nur kılsın. Siz de ondan hakkı batılı birbirinden ayırın mesela." İşte "Ey iman edenler Allah'tan korkun. Allah size furkan versin." Az önce peygamber Sasam hani hadiste demişti ya yol Kur'an-ı Kerim'dir. Gidilen önder de yani önderlik yapan, nasihat eden, insana yorult, doğrultan da neydi? Onurdur, ışıktır. O ışık da işte Allah'ın kulunu bir melekle doğrultmasıdır. Bir vesveseyle. Mü Mücadele Suresi 22. ayette de bu hakikat vardır zaten. İşte ayetin nuzul sebebiyle alakalı Ebu Bey de anlatılır. İşte savaşta babasını öldürdüğü için ee, İslam'ın ilk savaşlarında diyor ki onlar işte Allah'ın katından bir ruh ile destekledikleridir. Biz biliyoruz başka hadislerde mesela emirliği anlatırken Peygamber Efendimiz diyor ki kim buna ehil kılınırsa o da ehliyse Allah onun üzerine bir melek indirir. Melek onu doğrultur. Nasıl doğrultuyor? Elini götürmüyor ya yani. Şeytan vesvese veriyorken o da vesvese veriyor. Hakkı vesvese veriyor. Hani insan diyor ya, bir anda aklıma şu fikir geldi. Ya aslında o aklına geldiğini söylediği fikir ya şeytandan ya Rahman'dandır. Rahman'dan oluşu bir melekle oluşudur. Şeytandan oluşu bir cinlinin ona vesvese vermesidir. Allah işte kendisine nur kılacağı insana böyle bir meleke kazandırır. Adı üzerine meleke diye lugatımıza dahi geçmiş. Bizim dilimize geçmiş. Meleke denmesinin sebebi budur. Allah müminleri o ruhlarla, o meleklerle, o hayır vesveseleriyle destekler. Yani iblis onlara kötülüğü vesvese verdiği zaman, batılı şerri vesvese verdiği zaman melekler onlara hayrı vesvese verirler ve doğrulturlar. Netice itibariyle sadece Kur'an okumak yetmez, sadece sünnet okumak yetmez. Beraberinde Allah subhanahu yol gösterici bir aydınlık kılması lazım ki bugünkü gibi karanlıkların içerisinde aydınlığa kişi ne yapabilsin, ulaşabilsin. Batılı o kadar çok ki şimdi olmadı, hep böyleydi. Yeryüzünde her zaman böyleydi. Eee... Peygamber sallallahu davetini yaptığı zaman da Mekkeli müşrikler arasında dirilişi inkar eden vardı, ahireti inkar eden vardı, ahireti kabul edip başka küfürleri olan kabirlerden yardım dileyenler vardı. Batılın her çeşidi vardı yani millet sadece zannediyor Mekkeli müşrikler Budistler gibi Putin önde secde eden insanlar yok böyle bir şey. Çok çeşitli çok farklı dinler mevcuttu. Hristiyanlık bir taraftan, Yahudilik bir taraftan onlar 50 tane kola ayrılmışlar, 70 küsür tane kola. Yani kolay mıydı yani sahabenin döneminde de o bütün bu pisliklerden, karanlıklardan ayrına çıkmak? Tabii ki kolay değildi. Bugün de kolay değil. Bugün de çeşitli çok fazla. Ama Allah'ın kolay kıldığına kolay olacak bu yani. Allah'ın dilediğine, irade ettiğine kolay olacak. Allah diyor ki, اَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَدُرُرُكُمْ اِذَا اَحْتَدَيْتُمْ Ey iman edenler nefislerinize dikkat edin. Nefislerinize dikkat edin. Eğer siz hidayete ererseniz size hiçbir zarar veremezler şeytanlar diyor. İnsisi ciniz. Vesvesesi ne kadar kuvvetli olursa olsun, ne kadar ağır olursa olsun, eğer biz nefsimiz hidayeti Allah tarafından erdirildiysek, nefis olarak bir destekçimiz varsa, batılın, bidatın büyüklüğünün küçüklüğünün önemi yok. Bugün birçok bidat yayılmış İslam ehli arasında, doğru mu? Yani en pisli zaten taklit pisliği yani. İnsanların birbirini taklit etmesi, işte biri şöhretse onun ağzına bakması, onun arkasından gitmesi, hakkı bir kenara bırakması. Bu pislik yeni çıkmadı, her zaman vardı. İnsanın bu pislikten kurtulmaz sadece ihlasla Rabbine ibadet edip, iman edip gittiği yoldan şüphe etmemesiyle olabilir. Zaten öyle bir topluluk çıkarsa Allah onları bu e, yeryüzünde yüzünde. Varisler kılacak, onları dinde imamlar kılacak. Bugüne kadar öyle bir topluluk çıkmadı. Çıksaydı Allah verirdi. Bugüne kadar fert olarak çıkmış olabilir. Ama cemaat bazında, toplum bazında çıkmadığı için Allah hiçbirine vermedi o yüzden. Bir gün o topluluk çıkarsa muhakkak ki Allah vadinden dönmeyip o topluluğa verecek. Onlar da bu dinin bayrağını kaldıracaklar. Ama ona layık olmak için çok büyük imtihanlardan geçmek lazım. Evet. Bidat, kısımları ve hükmü. Soru 199. Sünnetin zıttı nedir? Cevap. Sünnetin zıttı sonradan ortaya çıkartılmış bidattir. Bidat, Allah subhanahu aleyhi ve hakkında izin vermediği bir şeriat demektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyruklarında kastetti, kastettiği de odur. Her kim bizim bu gelimizde ondan olmayan bir hususu sonradan ortaya çıkartırsa, o merduttur. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur: Benim sünnetime ve benden sonra hidayete erdirilmiş Raşid halifelerin sünnetine sımsıkı sarılın. Bu sünnete iyice tutunun ve ona azı dişlerinizle yapışın. Sonradan ortaya çıkartılan işlerden sakının. Çünkü sonradan çıkartılan her şey bidat ve her bidat sapıklıktır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Bidatlerin ortaya çıktığı çıkacağını da şu şu hadisiyle işaret etmiştir. Ümmetin 73 fırkaya ayrılacaktır. Bir dışında hepsi ateştir. Şu hadisi şerifiyle de onu tayin etmiştir. Onlar benim ve ashabımın <gülüyor> üzerinde gittiği yolun benzeri bir yol, bir yol üzere olanlardır. Yüce Allah Subhanahu ve Teala şu buyru şu buyruğuyla onun bidat ehlinden uzak tutulduğunu bile belirtmektedir. Dinlerini parça parça edip, fırka fırka ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah'a aittir. Enam zilukur. Bidat kelimesi lugaten yeni bir şey ortaya çıkarmaktır ki Kur'an'da bunun ifadesi var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah subhanahu <gülüyor> ki ben Resulü'lerden farklı yeni bir şey getirmedim. Ma beda'a orada. Bidat kelimesinin aslı olarak kullanılıyor. Ben yeni bir şey başlatmadım, yeni bir şey ortaya çıkamadım. Bu lughahî manası. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de böyle geçmiş. Tabi istilahî manası din, din işinde yeni bir şey çıkarmak. Şimdi birçok ahmak insan var diyor ki sana ya uçak da bidat niye Peygamberin döneminde yoktu, uçan niye bilmiyorsun. Yani bu ahmakların tanımı oldu. Burada bizim konuştuğumuz kötü bidat din hakkında, dine nispet edilerek ortaya çıkartılan bidattır. Dolayısıyla uçağın bidatla alakası yok. Ee, ama rabıta dine nispet edildiği için dinde çıkartılmış bir bidattır. Çünkü ibadet olarak telakki ettiriliyor. Veya bunun haricinde toplu tesbih yapmak, peygamberin kendi döneminde yapmadığı, sonrakilerin çıkardığı aleyhisselatü sonra. Bu da başka bir bidat. Niye? Dine nispet ediliyor. İbadet şekli olduğu iddia ediliyor. Bu ve buna benzer bidatın bu ince noktasını ayıracağız ki, yani yoksa ahmak insanlar bize böyle ahmakça, delillerle, hüccetlerle karşımıza çıkmasınlar. Mesela şuara suresinde açıkça Allah subhanahu wa ta'ala bir diyor Allah'ın izin vermediği şeyleri onlara dinden şeriat kılacak Allah'ın izin vermediği ortakları mı vardır? Orada mineddini diye bir ibare var. Dinden kılacak. Yani bu ibare zaten bir bu ayetin tefsirinde iki tane tefsir gelmiş. Bir tanesi kendi vakasıyla alakalı olduğu için Selef tarafından <gülüyor> neye hamledilmiş bu ayet? Bidat ehline hamledilmiş. Yani buradan yola çıkarak zaten bazıları bidatçıların genel tekfirinden falan konuşmuş da çünkü aslında mantıken akılla baktığınız zaman e, bidat demek dine yeni bir kanun koymak gibi bir şey yani. Şimdi teşri yapmak zaten icmai bir küfür. İnsan sünneti değil kendi kafasından bir haram helal bir şey ortaya atıyorsa ibadet noktasında. Aslında teşri yapmıştır. Akılla, yorumla bakıldığı zaman aslında bu zaten şirkin kapısıdır yani başlı başına. Ama tabii öyle demiyoruz, mutezile değiliz. Şerî naslar üzerine onu bina atmemiz lazım. Bidat'ın dinden çıkartanı var çünkü çıkarmayanı var. Alimler bunu tafsilatlı bir şekilde kitaplarında anlatmışlar. Bize burada, Bizim burada anlamamız, idrak etmemiz, fehmetmemiz gereken nokta Bidat'ın dine nispet ediliyor olması gerekmesidir. Yani bidatın dine nispet ediliyor olması gerekir. Mesela adam kendiliğinden bir şey koymuş işte. Kendi kendine diyor ki ben, yani ibadet şekli belirlemiyor. Esta la ilahe illallah vahdu, la şerike, illallah vahde, la şerike, la ilahe illallah la ilhamdu, vahe illallah Bu bir zikir mesela. Resulullah diyor o, o gün şey. aleyhissalatü vesselam, kim en çok yaparsa hayırda en çok Adem oğlu arasında hayırda öne geçen odur diyor. Öyle değil mi? Bir sınır konmamış buna. Adam kendine hedef koyuyor. Ben bugün 500 tane yapacağım ki azmetsin. Şimdi 5 dakika söylüyor. Şeytan aklına başka şeyler getirip unutturuyor mesela. Ama adam kendine hedef koymuş. Diyor ben çok yapayım. Alıştır, alışkanlık haline gelsin diye. Hani bunun bidat olması için dine nispet ediliyor olması lazım. Ki adam bunu dine nispet etmiyor. Kendisinin hani bir ders vacip olarak koyduğunu söylüyor. Burada işte buna benzer bazı bidatlarda ihtilaf var. O yüzden bidat da iki kısım. Açık olan bidatlar var. Hakkında ihtilaf edilen bidatlar var. Alimlerden bir kısmı da bunu iyi görmemişler. Demişler insanın böyle 500-600 diye kendine rakam belirlemesi de bidatın bir çeşididir, Bidatın kapısını açıyordur. Allah en doğrusunu bilendir. Celle Ama dine nispet edilmiyorsa o şey dediğimiz gibi bidat babından, bidat sınıfından sayılmaz. Tabi o son okuduğum şuara suresindeki ayet sadece bidatla alakalı değildir. Müfessirlerin tamamı ikinci tefsiri olarak teşriğinin Küfür olduğuna da bu ayeti delir getirmişlerdir. Çünkü Allah orada Allah'ın izin vermediği şeyleri onlar din yapacak ortakları mı vardır ifadesinde bu mana da vardır. İki manada bu ayetin içerisinde gizlidir. Çünkü bugün de miras taksimatı olsun, ceza hukuku olsun bizim gibi yiyip içen insanlar haşa ilahlık taslayıp kendileri bu sınırları belirliyorlar. Bu ayet bu insanlara da ulaşan bir ayettir. Evet. Soru 200. Bidat dini ihlal etmesi itibarıyla kaç kısma ayrılır? Cevap. Biri küfre götüren bidat, mükeffire, diğeri ise bundan daha aşağı mertebede olan bidat olmak üzere iki kısma ayrılır. Soru 201. Burada duralım. Bidat bu iki kısımdır. Buradan sonrası çok tavsili bir konu. Haftaya inşallah Allah nasip ederse yani ilim ehlinin kitaplarından vakı örneklerle işte tatbiklerle beraber daha anlaşılır bir hale getireceğiz ki, ümmetin üzerinde en çok ihtilaf ettiği mesele bidat tehlinin tekfiri meselesidir. Yani dinde ihtas ettiği sözler, itikatlar insan ne zaman dinler çıkartır, ne zaman dinler çıkarmaz. Özet olarak şöyle bir kuralı var bunun, alimler tarafından konulmuş. Eğer bu bidatlar açık Kur'an ve sünnetteki bir nasıl yalanlayan, yani o nasıl iptal eden, o naslın zıttına bir söz ise veya itikat ise veya amel ise, İslam uleması bunu e, tekfir etmişler ile. Ama yok nasıl yalanmaması ihtimalli, işte şüpheli, kapalı ise orada birçok ihtilaf var. Senelerdir içinden çıkamamış alimler. Değil ki biz iki dakikada, iki günde, iki yılda bunun içerisinden çıkalım. Artık orası da ilmi, içtihadi ihtilaflar babıdır. İnsan ilim okudukça, derinleştikçe Allah subhanahu teala basiretini açtıkça bu meselede de fıkıhı derinleşecektir inşallah burada hafta kaldığımız sorudan devam edeceğiz inşallah. Sübhanekallahü ve bihamdih.